Bize peygamberimizin tanıma esasındayız. Birinci esası biz bitirdik. Allah'ı tanımak. İkinci esas peygamberi dini tanımak. Dini. Üçüncü esas peygamberi bilmek, tanımak. Bizler iman ediyoruz ki müellif de onu demişti zaten. allah Teala gönderdiği son peygamberle birlikte 23 sene boyunca bu dini kemale evet. erdi. Bu dinde artık hiçbir eksik yok. yok. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem bu dünyadan ayrıldığında bu dünyadan giderken bu ümmete Onları cennete götürecek. Her ameli gösterdi, öğretti. Ve bu ümmete onları ateşten sakındıracak, cehennemden uzak tutacak, her türlü şerden de sakındırdı. Bu şekilde iman ediyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ تَرَقْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ beyda. Siz diyor bembeyaz bir yol üzere bıraktım. Bembeyaz. Yani Allah Resulü'nün bizlere bıraktığı din öyle bir din ki bembeyaz, aydınlık. Şimdi gece evde kalktığınız zaman ışıklar kapalıysa ışığı açınca, açmaya gidene kadar bile o ışığını lambanın duy, o tuşunu yerini bilmenize rağmen onu ne yapıyorsunuz? Arıyorsunuz ayağınıza eğer çocuklar evde bir oyuncak falan bıraktıysa takılıyor, düşecek gibi oluyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize öyle bir din bırakmış ki bembeyaz diyor ki Leyluha ve ruha seva Gecesi aynı ne gibi? Gündüz gibi. Gecesi Aynı gündüz gibi. Yani bu dinin neyi yok? Karanlık, gizli kalmış. Bir tarafı yok. yok. Her şey bize açıklanmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi açıklamış. Dediği gibi geçen haftaki derslerde de açıkladık hatırlarsanız. Sahabe ne diyor? Ebu Uzer Gıfari radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam bize her şeyden haber verdi. Havada kanat çırpan kuştan bile bize haber verdi. Havada kanat çırpan kuşların bile biz neyini biliyoruz? Ahkamını biliyoruz. Hangisi yenir? Hangisi yenmez öyle değil mi? Bunların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bizlere haber verdi. Ardından diyor ki müellif rahimehullah ve ala sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın öldüğünün delili nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam 13 sene Mekke'de, 10 sene Medine'de kaldı ve Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldı. Öyle değil mi? Bu dünyadan ayrıldı. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki İnneke meyyitun Peygamberine diyor. İnneke meyyitun. Sen öleceksin. ölüsün. Yani dünyada hayattayken Peygamberimize allah Teala böyle sesleniyor. Sen diyor ölüsün. Niye ölüsün? Çünkü öleceksin anlamında. Bu dünyaya gelen bu dünyaya gelen nefes alan her canlı aslında nedir? Ölüdür. Ölüdür her canlı ölüdür. O, o canlıya ne gözüyle bakmak lazım? Ölü gözüyle bakmak lazım. Allah-u Teala da peygamberden diyor ki ''İnneke meyyitun'' ''Sen ölüsün.'' ''Ve innehum meyyitun'' ''Onlar da yani çevrendeki sahabeler de insanlar da nedir? Ölüdürler. Hepsi ölü. Yani dünyaya geldin kronometre başlıyor. Çok da hızlı bir şekilde gidiyor. Herkes bilir. Telefonun da saatinde kronometresi olanlar nasıl hızlı gider böyle. Çok hızlı bir şekilde devam eder. O şekilde hayat devam ediyor. Yani. O şekilde hayat koşuyor gidiyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sonra ne olacak? Diyor ki Allah sonra ayetin devamında. Thumme innekum sonra sizler yevmel kıyameti enda rabbikum taktesimun. Kıyamet günü Rabbinizin katında birbirinize ne yapacaksınız? Hasım olacaksınız. Herkes birbirinden ne yapacak? Hakkını talep edecek, isteyecek mahkeme-i kubra dediğimiz gerçek mahkeme ne olacak? Orada kurulacak. Orada herkes hakkını ne yapacak? Alacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aişe radıyallahu anha: "Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: Ma min nebiyin marida illa khuyyira beyne'd-dunya ve'l-ahireh." Hiçbir peygamber hastalanmasın ki o hastalığında, ölüm hastalığında Allah-u Teala onu dünya hayatını ya da ahiret hayatını seçmekle tercihte bırakmasın. Yani peygamber aleyhissalatü Vesselam peygamberlere Allah-u Teala'nın böyle bir hususi özel neyini zikrediyor? bahsettiği bir ikram, nimet. Allah-u Teala peygamberine hastalandığında dünya hayatını mı ahiret mi? diyor ki. "قالت عائشة anlatıyor Aişe ve lamma kana fi maradhihi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'de ölüm döşeğindeyken, ölüm anındayken şöyle derken duydum diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ma'allazina en'ama Allahu aleyhim. Minen nebiyina ve'siddiqina salihin ve'salihin. Muhasuna ulayka Rafiqa Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a, ölüm döşeğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu istekte bulundu. Allah'ım kendilerine nimet verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olmayı istiyorum. Onlar ne iyi dosttur, onlar ne iyi arkadaştır. Peygamberimiz bu ayeti okuyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bildim ki diyor, peygambere de ona geldi tercih geldi. Yani ona da soruldu. Allah Resulüne de soruldu. Dünya mı? Ahiret mi? Allah Resulü Aleyhisselam ne dedi? Allah'ım dedi. Kimlerle birlikte olayım? Manabiyyin, vasıdıkın ve şuhada ve salihin. Bunlarla beraber olmayı Allah Resulü Ne Aleyhi ve Sellem istedi. Bu tercihte bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ölüm döşeğinde ne diyor? ala, rafiq al-A'la demek rafiq ala al -er al Kim onlar? rafiq ala al Yüce dost dediği i̇şte bu, Bunlar Nebiler, Sıddıklar Şehitler Salihler Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm döşeğinde tercih ettiği o tercih etme hakkı verildiğinde Dünyayı değil de neyi tercih ediyor? Ahireti e, tercih ediyor. Bizler de Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bir بِالْرَفِقِ ala. Bizler de bu dua yapabilir miyiz? Rafik A'la diye Nebilerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle olmayı isteyebilir miyiz? Evet. İsteyebiliriz. Ama belli bir şartlarla isteyebiliriz. Nedir o? Ya ölüm döşeğinde hastayken isteyebiliriz. Öleceğimizi anladık. O zaman isteriz. Çünkü müminin, Müslümanın ölümü temenni etmesi, istemesi caiz değildir. Allah'ım bana ölümü ver diyemezsin. Hadiste geldiği üzere zaten birisi diyor illa ölümü isteyecekse nasıl dua etsin? Şöyle dua etsin. Allah'ım ölüm benim için hayırlıysa beni öldür. Hayat benim için hayırlıysa beni yaşat. Onun için bir insan Allah'ım benim canımı al bıktım diye dua etmesi caiz değil. değildir. Ne kadar da çok duyuyoruz değil mi bu duayı insanlarda? İnsanlar ne kadar çok bu duayla bir an önce Allah Teala'nın canını almasını istiyor ki bu caiz değil. Bir kimse ne yapabilir? Bu rafik a'layı Allah katında salihlerle, nebiilerle, sıddıklarla, şehitlerle olmayı ölüm düşündeyken isteye bilir. Yahut bu duayı yapıp kastı öldüğümde beni Rafik Ala'ya ilhak eyle kastıyla söyler. İbrahim Aleyhisselam'ın e, dediği gibi duasında ve alheqni bis salihin. Beni diyor ne yap? İbrahim Aleyhisselam? Salihlere ilhak eyle, salihlere kat. İbrahim Aleyhisselam hem dünyada salihlere kat diye dua ediyor hem de ahirette salihlere kat. Tabi salihlere katmasını talep etmesi bu Allah-u Teala'dan istediği bu niyaz, bu talep ne zaman için geçerli? Öldüğü zaman. Yoksa bir peygamber hiçbir zaman ne yapamaz? Ee, Allah-u Teala'dan e, vakti gelmeden ölümü e, istemez, isteyemez. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala ölüm meleğini gönderiyor. Musa Aleyhisselam'a bu hadis İmam Bukhari'de ve İmam Müslim'de geçiyor. Birçoğunuz duymuşsunuzdur büyük bir ihtimal. Musa görünce Ölüm meleğini, onun e, canını almaya geldiğini görünce ona bir tane vuruyor ve gözünü çıkartıyor. Ölüm meleğini. Ardından melek Musa e, Aleyhisselam yanından Allah-u Teala'nın katına gidiyor. Diyor ki Allah'ım diyor sen beni öyle bir kuluna gönderdin ki bu kulun ne istemiyor? Ölüm e, istemiyor. allah Teala önce meleğe ne yapıyor? Gözünü bahşediyor tekrardan. Ve diyor ki git ona ki elini bir ne diyoruz büyükbaş hayvanın erkeğine, ineğin erkeğine boğa, bana boğanın diyor üstüne elini koy sevur. Elinin diyor tutabildiği kadar elinin altında olan diyor kılların sayısı kadar sana ne vereceğim? Ömür vereceğim de diyor. Musa git böyle söyledi. Sonra ne olacak diyor Musa soruyor. Sonra diyor, ölüm, yine ölüm. Yani o kadar şeyi tuttun. E, de, e, dananın, avcunun eline gelen sayısı kadar tuttun. Sonra yine ölüm. Diyor ki Musa o zaman diyor şimdi. O zaman diyor şimdi diyor. Ve Allahu u Teala'ya e, bedenini Beyt-ül Maktis'e yakınlaştırmasını ne yapıyor? Niyazda bulun istiyor Musa Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki ben diyor şahit diyor. Bugün orada olsaydım size diyor. yolun kenarında diyor. o bölgedeki Musa'nın diyor mezarının olduğu yeri size ne yapardım? Gösterdim diyor. Demek ki peygamber de olsan, nebi de olsan öleceksin. Tabi bu hadis sahih bir hadis. Buhari ve Müslim'de bu hadis. Hadis sahih olunca aklımız almıyor diye bu hadisi inkar edemeyiz. Bu bizim Ehli Sünnet ve cemaatin neyi değil şiar alameti özelliğinden değil. Bir Bidat ehli aklını ortaya alır, merkeze alır. Kendi o kısır, kıt aklıyla aletleri, hadisleri anlamaya kalkar. Anlamadığını yapmaya çalışır? Ya inkar eder, inkar etmesi mümkünse inkar etmezse, tahrif eder. Onun manasını başka bir yere hamletmeye çalışır. Ya işte nasıl olur da meleğin gözünü çıkartabilir? Olabilir. allah Teala meleği insan suretinde göndermiştir. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz güçlü bir adam. Daha önceden bir yumrukla bir yumrukla Kıbti Firavun'un aşiretinden olan bir adamı ne yapmıştı? Yere indirip öldürmüştü. Yani Allahu Teala dilerse bunlar olur mu? Olur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haber verdi bizler de bu verdiği habere ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Yani, yani bu mümkün değil diyemez bir insan. Aklım almıyor diyemez. Yani akıl alabilir niye almasın? allah Teala meleği insan suretine göndermiştir. Değil mi? Musa Aleyhisselam'da vurmuştur. Gözünü yerinden çıkarmıştır. allah Teala onun gözünü tekrardan ne yapabilir? Yerine iade edebilir. Çünkü allah Teala bu dünyada yani bazı sünnetullah kanunları var. Ama bu sünnetullah kanunları ne yapabilir? Değiştirebilir. Yani İbrahim ateşe atılır. allah Teala ateşe der ki kuni berden ve selama. Bunu da anla aklına. Ateşin soğuk ve serinlik olması mümkün mü? Allah-u Teala Musa'ya diyor ki Aleyhisselam asanı at, bastonunu at. Bir de o, bakıyorsun o asanı oluyor, bas, yılan. Yani mümkün mü? Yeryüzünün kanunu oluyor. Mümkün değil. Ama allah Teala bunu isterse yapabilir? Yapabilir. Ya onlar mümkünse, Kur'an'ı ayetlere bu mucizlere iman ediyorsan böyle hadislere de iman ne olmaması lazım. Bir zorluk olmaması lazım. Ama işte maalesef insanlar bu asırda bizim bu çağımızda öyle bir şeyle imtihan oluyorlar ki akılcılık imtihanı var bu çağda. Aklanelik. Her şeyi aklıma uyarsa alırım, uymazsa almam gözüyle bakıyor. Böyle bir kayda kural yok. Böyle bir kaide kural yok. yok. Yani Ebubekir radıyallahu anh'un aklı nasıl aldı ki Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın bedeniyle ruhuyla bir gece kalkıp Kudüs'e gidip oradan miraca yükselip geri dönmesini, bunu tasdik etti. Bunu akıl mı? Almaz. Almadığı için Mekkeli müşrikler aklıyla olaylara yaklaştığı için inkar ettiler. Ebu Bekir imanıyla olaya yaklaştığı için dedi ki peygamber söylediyse doğrudur, doğrudur bitti. Peygamber söylediyse doğrudur, bitti. Bizler de hadislerine yapmak zorundayız. Bu şekilde yaklaşmayı yapmalıyız. <Sessizlik> Diyor ki müellif insanlar öldürür, öldüklerinde haberlerinden tekrardan ne yapacaklar? Fışkırıp diriltilecekler. Belil. Ve delilu kavluhu ta'ala minha kum. Sizi ne yaptık? Topraktan yarattık. Ve fihane Sizi tekrardan toprağa döndüreceğiz. Ve minha nukrecikum. Ta'raten ukrağa. Ve sizi bir daha daha topraktan çıkartacağız diyor allah Teala. Var mı bu? Allah'ın koymuş olduğu bu sünnetullah'tan kaçabilecek olan bir varlık, bir yaratık. İnsanlar topraktan yaratıldı. Kimseye de sorulmadı. Yaratılırken ne istiyorsun? Ne renk yapalım kaşını, gözünü? Hangi ülkeden doğmak istersin? Erkek mi, kadın mı? Kaç yaşına kadar hiç böyle bir şeyimiz yok. Onun için abd, kuluz. allah Teala topraktan yarattık. Toprağa Toprağa döndüreceğiz. Ve tekrardan oradan sizi dirilteceğiz diyor ayet-i kerimede. Vallahu embatakum min al-ard diyor ki Allah Teala Allah sizi yerden ne yaptı? Bitirdi. Sonra yu'idukum fiha sizi tekrardan oraya götürecek, oraya döndürecek. Ve yukhrijukum ihraca. Sizi toprağa topraktan yine ardından sizi tekrardan ne yapacak Allah Teala? Çıkaracak dışarı çıkartacak. Ve ba'd bas diyor ki müellif, peki toprağa girdik ikinci defa. Sonra topraktan çıktık. Dirildik ikinci defa. Hayat verildi. Ne olacak? Muhasebun, hesap. Ve mecziyun bir a'malihim. Amelleriyle ne yapılacaklar? Hesaba çekilecekler. İnsanlar bu dünyada yaptıkları amellerle hesaba çekilecekler. Ve delilü kavlihu taala Allah Teala'nın bu konudaki ayeti şuna delildir. Niyet zerrilerini eseu bi amilu. وَيَجْزِيَا لَّذِينَ bil بِالْحُسْنَا Allah niye mahşeri kuracak? لِيَجْزِيَا لَّذِينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا Kötülerin yaptığı kötülük, kötü amellere karşılık görmeleri iyilik yapanların da en güzeliyle karşılık görmeleri için Allah-u Teala bizleri tekrardan ne yapacak? Diriltecek. Demek ki ölüm var. Ölümden sonra bir diriliş var. Son olarak muhalif diyor ki وَمَنْ bil بِالْبَعْفِ كَثَرًا Kim? Tekrardan dirilmeyi inkar ediyorsa kafir olur. Ya oraya gidip de gelen mi var? Bunları nereden söylüyorsunuz? Nereden çıkardınız diyen insanlar çok tehlikeli bir durumda. Bunlar tekrardan dirilmeyi inkar etmiş oluyorlar. Farkında belki değiller bile. Mekke müşriklerinden çok hayır sahibi olan bir adam var. Adamın adı İbnu Cedan. Neymiş adamın adı? İbnu Cedan. İbn Ced diyor ki Ayşe radıyallahu anha Bu diyor İbnu Cedan kana yasilu'r rahim. Kana yasilu'r rahim. Ne yapardı? Akrabalarını ziyaret ederdi. Adamda yani acayip bir şey var. iyilik, sevali var ve yut'imul miskin ne vardı <gülüyor> fakirleri doyuruyor adam ama müşrik hatta bazı rivayetlerde yüzlerce deve kesiyor her hac zaman hacılara fel za kenfehu fel <yot> za <da fâle> kenfehu Aişe diye radıyallahu anh bütün bu yaptıkları ona fayda verdi mi ey Allah'ın Resulü <gülüyor> bakın Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kale la yanfehu Hayır. Ona bunların hiçbiri fayda evet. vermedi. Niye? İnnehu lem yekul yevmen Çünkü diyor bu İbn-i bir gün olsun şunu demedi. Rabbik firli khati'eti yevmed din Allah'ım kıyamet günü, din günü, hesap günü benim günahlarımı bağışla demedi. Çünkü hesap gününe ne yapmıyordu bu adam? İnanmıyordu. Onun için yani Allah'a inanıyor bu İbn-i Var olduğuna inanıyor yani. Allah vardır diyor. Yaratıcıdır diyor. Ama şirk koşuyor. Aracılar var. Bir de başka bir problemi de ahirete, kıyamete ne yapmıyor? İnanmıyor. Akraba ziyareti. Yani deve kesmek bir tane değil. Yüzlerce deve kesip büyük kazanları varmış. Onu da et pişirtiyor. Hacılara dağıtıyor böyle. Ayşe Radya'yı buna fayda verdi mi? Ey Allah'ın Resulü bu yaptıkları. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. Hayır bunların hiçbirini yapmadı ona? Fayda vermedi. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta buradan bu noktadan mahşer Kıyamet noktasından tekrardan devam edelim. Subhanak Allahumma bihamdik, işadu la ilaha